اینلم و بایلم موسیقی حضرگیم و سونم مصطفا بیرگی در شهر که اسرا بوشگار رو هر یک از www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 40 Aralık 2011 Başladı, hoş geldiniz. Uzun Yol Kişisel Gelişim Uzmanı Sefer Yeşil ile Mayıs 2011'de gerçekleştirdiğimiz bir kayıt çalışmasına yer veriyoruz. dinleyenler yine yeni bir uzun yoldan sevgiler saygılar uzun bir aradan sonra ana konuğumuz Sefer Yeşil Bey'le kişisel gelişim uzmanı Sayın Sefer Yeşil Bey ile birlikteyiz bir başka uzun yolda en son ki uzun yolu birkaç sene oluyor galiba Yapmıştık İlk uzun yolu seneler önce Konya'da yapmıştık. Daha sonra birkaç uzun yol denemesi ya da birkaç programı yine farklı yerlerde farklı zamanlarda yapmıştık. Ancak işte aradan uzun zaman geçti ve şimdi bir başka uzun yoldayız. Sefer Bey uzun bir yoldan geldi. Konya'dan geldi. Şu anda Ankara'dayız benim evde. Hal böyle olunca, eski günleri de hatırlayınca kişisel gelişim uzmanı Sefer Bey kendini geliştirmiş mi acaba diye soralım istedik. Bu zaman zarfında neler yaptı, kişisel gelişim noktasında nerelere vardı, hedefi neydi, oralara ulaştı mı ya da şu anki hedefi nedir gibi soruları konuşmak istiyoruz. Öncelikle Sefer Yeşil Bey'e hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Sefer Bey tanıyalım, sizi demeyeceğim, projelerinizi tanıyalım. Yani zaman geçti aradan yeni yeni projeler, her dair kendinizi yenileyen bir insansınız biliyoruz. Eski günlerden hareketle bugüne doğru neler yaptınız bu zaman diliminde? Bizlere anlatır mısınız, yani biraz tanıtır mısınız? Şöyle söyleyeyim, siz beni tanıyorsunuz çok Yıllardır birlikteyiz. Çalışmalara nasıl başladığımı hangi süreçlere devam ettiğimi biliyordunuz. Şu anda nereye geldiğimle alakalı soruyorsanız, şunları söylemek istiyorum. İlk başladığım yıllarda kişisel gelişimin daha yüzeysel boyutlarıyla haşır neşir olduğumu şu an fark ediyorum. O dönem motivasyon benim için çok önemliydi. Yani gelişim kitaplarından ya da gelişim seminerlerinden, dinletilerinden hep yakaladığım şeyler motivasyon üzerineydi. Daha mutlu nasıl olurum? Daha heyecanlı nasıl olurum? Kendimi daha motive nasıl ederim? Ve insanları böyle motive etmenin bir sanat olduğunu düşünüyordum. Kişisel gelişimi işte mutluluk formülleri vererek ya da içinde bulunduğu durumlardan onları motive ederek Bunları e, yapmak yeterliydi o dönem. Yani karşınızdaki kişilerde e, çöküntü durumundaki o kişileri motive durumuna çıkardığınız zaman amacınıza ulaşmış oluyordunuz. Bu iki saat sürebiliyordu, bir seminerde olabiliyordu, bir programda olabiliyordu, bir söyleşi de olabiliyordu. Hı. Tepki olarak beklediğimiz bu tarz şeylerdi. Ama Gün geçtikçe kişisel gelişim kitaplarına daha çok girdikçe birbirlerine benzeyen metotlarla karşılaşıyorsunuz. Bu sizi bir yerde tatmin etmemeye başlıyor. Kişisel gelişim alanı çok geniş olduğu için bütün alanların kendi içerisindeki sentezi, kendi gelişimiz için kullanılan bir alan kişisel gelişim yani fizik gibi kimya gibi biyoloji gibi burayı inceler dediğiniz bir alanı yok kişisel gelişimin fiziğin bir alanı vardır o alan içerisinde manevrasını yapar dışarısına ya da daha içe girmeyebilir kimyaya bırakır biyolojiye bırakır diğer bilimlere bırakır benimki bu kadar der ben maddenin dış yapısını inceliyorum der çıkar Kimyacı der ki ben maddenin hiç çabısını inceliyorum der. Bu bilimler kendi içerisinde botanik, zooloji diye ayrılabilir yani bir biyoloji alanı. Ama kişisel gelişimin alanını konuşacak olduğumuz zaman böyle bir sınır çizemiyorsunuz. Bu bilimlerinizin kendiniz için kullandığınız her an kişisel gelişime giriyor. Yani kişisel gelişimin dışına çıkamıyorsunuz bir nevi. Böyle olunca kullandığımız metotlarda ya da süreçlerde beni tatmin etmemeye başladı kişisel gelişim kitapları. ilgi alanımız genişledikçe işte kişisel gelişimin de kendi içerisinde alanları olduğunu fark ettik. Diksiyon bir alandır, hızlı okuma bir alandır, beden dili bir alandır e ya da bir yönde diğer tarafa çekildiğiniz zaman pazarlama teknikleri, satış teknikleri, halkla ilişkiler çalışmaları, insan kaynakları çalışmaları bunlar da kendi içerisinde bir alandır. Ama benim bu yola çıkışındaki ana gaye bunlar değildi. Yani bu teknikleri öğrenmek ya da öğretmek değildi. Kendi adıma aslında... Bir arayış sonucunda ben kişisel gelişimle buluşmuştum ama buluştuğum noktayı bir yerde kaçırmış ben de bu kitaplarda istediğimin dışında bir sapma yaşamıştım. İşte yine yüzeysel bu teknikleri öğrenip öğretmenin bana uzmanlık getireceğine inanıyordum. Burada bir şeyleri küçük görme adına söylemiyorum. Bunlar bana bir geçiş sağladı. Bunlarla ilgilenmeye başladığınız zaman Kişinin kendisini kullanma sürecini öğreniyorsunuz. Kişinin kendisiyle olan iletişimini çözmeye başladığınız zaman dışa bakan gelişim bir nevi biraz durağanlık sergiliyor. Ve daha sonra gün geçtikçe düşünceleriniz farklılaşmaya başlıyor. Hangi anlamda? Doğru anlamda farklılaşmaya başlıyor. Şunu düşünmüştüm ben. Evrendeki... Bütün varlıklar için olan gelişimi deşifre etmemiz gerekiyordu. Ya da çevreme baktığım zaman kimlik düzeyinde bir gelişim değil. Onun, bunun, şunun ya da başka şehirdeki bir insanın yani dünyadaki bütün varlıkların temelindeki gelişimi keşfetmek gerektiğini düşünmeye başladım. Hepimizde işleyen bir sistemi deşifre ederek yüzeye çıktıkça oluşan farklılıkları Derine indikçe buluştuğumuz benzerlikleri ve arasındaki süreci deşifre etme adına bir gelişim metodu izlemeye başladım. Daha önce e, siz de biliyorsunuz karşılaştığımızda e, hani bunu şundan dolayı söylüyorum. Hep motivasyon Devamlı bir neşe, devamlı bir mutluluk, bunları üzerimde görüyordu insanlar ve bunu gelişime veriyordu yani ve ben derine inemiyordum bir türlü. Derinliklerden muradınız nedir? Oraya biraz e, girelim isterseniz. Sanki oralara doğru bir yolculuk söz konusu, yani bir yerlere varmak istiyorsunuz. Nedir yani derinlik derken açar mıyız? Tabi aslında en son görüştüğümüzden bugüne kadar ki olan süreçte ben bunları konuşmak da isterim yani eğer konuşulacaksa. Derinlikten kastım şu aslında derinlik diye bir şey yok. İnsanlar hani derini öyle bir kavram haline getirmişler ki kendisinin özde olan bilgisini çok derine itmişler. Ve orası çok derin olduğu için özde olanı yakalamak bir mücadele istediği için kimse oraya dalmaya çalışmamış. Yüzeydeki tabiri caizse çerçöple çöple uğraşmış yani. Çünkü biz özde, en özde yaratılan herkesin temel kavramlarında oluşan sistemi deşifre etmedikçe yüzeydeki problemlerle uğraşıp durdukça birbirimizle bir sinerci yakalayamayacağız. Doğru birliktelikleri kuramayacağız yani. Neden? Çünkü yüzeyde farklılıklar çok fazladır. Tuttuğunuz bir takım ait olduğunuz bir kurum, bir parti, sevdiğiniz bir renkle bile kulüpleşebilirsiniz yani. Moru sevenler, kırmızıya karşı gelenler, geri adım atanlar yani binlerce dernek, birlerce kuruluş bu yüzeye ait oluşumlardır. Derine indiğiniz zaman bunların hiçbiriyle karşılaşamazsınız. Öze indiğiniz zaman ve öz de aslında çok uzakta değildir. Bunları üfleyi verdiğiniz zaman ortaya çıkacak bir şeydir. Bir nevi bir camın üzerindeki toz gibidir yani. Ama siz o tozu e, silmediğiniz için ve her gün üzeri tozlandığı için büyük bir katman oluşmuştur. Ve o kirden dolayı özü çok gerilerde zannedersiniz. Ama bir parmağınızla şöyle siliverseniz özden size bir şey çıkar yani. Görüntü çıkar. Göz kırpar sizi. Yalnız kaldığınızda özünüzle kaldığınızı hissettiğiniz için. Mesela günümüz gençleri... Yalnız kalmaktan korkarlar. Çünkü çok dışarıdadırlar. Dışarı bağımlısıdırlar. Dışarı bağımlılığından kastım şudur. Özden ilişkisi kesilen insan özle beraber olmaktan acı duymaya başlar. Gürültü bağımlısı olmuştur. Görüntü bağımlısı olmuştur. Ses kirliliğine kendini vermiştir. Evde yalnız kalıp kendisini dinlemek ona acı verir. Devamlı hani tabiri caizse ...alemlere akalım, efendim gecelere çıkalım... ...kendisiyle kalmaktan ve özüyle buluşmaktan o kadar korkar ki... ...evde bile gire girmez müziğin sesini sona açar... ...ya da televizyonun düğmesine basar. Çünkü dışarıdan bir sese bağımlılık vardır. Yani birilerinin onunla beraber olmasını mı istemesi söz konusu... ...yahut da şöyle diyelim... ...bazı şeylerden kaçıyor mu bilmeden? Bilmeden bazı şeylerden kaçmak mıdır? Bilmeden derken... E, Öyle bir e, yapı oluşmuş ki artık insanlar bilinçsizce bir şeyleri tercih ediyorlar. Neden tercih ettiklerini bilmiyorlar. Farklı bir şeyle karşılaştıklarında kötü mü hissediyorlar ya da korkuyorlar mı? Nedir? Özün kişiden istediği şey toplumun kişiden istediği şeyle aynı olmadığı için kişi de toplum içerisinde var olabilme çabası ile Kendini gerçekleştireceğini zannettiği için, başkalarının gözünde nerede olduğu endişesini hep taşıdığı için özünün ondan istediğini es geçebilir. Özde ihtiyaçlar sistemi çok düşük olmasına rağmen insanlar ona nasıl bakıyor, nasıl gözüktüğünü çok önemser. Başkalarının onun üzerindeki etkisi kişinin özünün kendisindeki etkisinden çok daha fazla olduğu için... ...o dışarıdakilerin bakış açısını önemser. Ve kendisiyle hiçbir zaman... ...bütünleşemez ve kendisi olamaz. Bütün öğretiler... ...ki en büyük öğreti olan... ...en gerçekçi öğreti olan din de bu şekildedir. Kendini tanıyan... ...kendini bilen ancak... ...evrenle bütünleşebilir. Kendini bilmenin ne demek olduğunu... ...deşifre etmek gerekir. Bütün şiir kitaplarında... ...felsefe kitaplarında... ...aman kendini bil... ...kendini tanımazsan olmaz denir ama bu kendi kimdir? Kendini tanımak ne demektir? Nasıl bir sistematiği vardır? Öğrenilebilir mi? Kişi kendisiyle buluşabilir mi? Bunlar öğretilmediği için bunun felsefesi yapılmıştır ama sistematik bir metodolojisi ortaya konmamıştır. Kişi de zaten dış dünya bağımlı olduğu için bu özdeki kendisiyle hiçbir zaman buluşamamıştır yani. Kişisel gelişim belki de çıkış itibariyle bunu bana sağlayacağını düşünmüştüm yani. Çünkü arayışım benim pazarlama tekniği öğrenmek için böyle bir bilime ilgi duymadım ben. Ya da diksiyonum çok iyi olsun diye böyle bir şeye ihtiyaç duymadım. Arayışım çok farklıydı. Aa, neydi? Aa, yani başta hedefiniz e, neydi şu anda? Aynı hedef mi? Değişti mi? Nedir? Başta aslında kendimi gerçekleştirme diye ortaya çıktığımda kendimi gerçekleştirme derken kendi kendimle kaldığım zaman cevabını bulamadığım sorular çevremde cevabını bulacağım zannettiğim büyüklerime gittiğim zaman karşılaştığım cümleler beni çok yıpıratmıştı. Çevrenizde dediğim de şu o alanda uzman olduğunu zannettiğiniz devlet tarafından bile yetkili olan kişilere gidiyorsunuz ve bana e, genç olarak Taze bir zihin olarak bana getirdikleri cevap şu. Çok düşünme kafayı yersin. Aman efendim çok derinlere dalma boğulursun. Gibi tabirlerle karşılaştım ben. Bu sorular neydi derseniz çok basit sorulardı yani. Az önce de dedim yani kişinin kendisiyle alakalı olan sorulardı. Alabilir miyiz o soruda? Bir yani? tanesi. Ben kimim sorusuydu yani. Şimdi ben kimim sorusu normalde çok yüzeysel basit gibi durabilir ama... Derinle düşünen bir zihin için deşifre edilmesi, bilinilmesi gereken bir soru. Kişi kim olduğunu bilmezse yaptığı davranışların mantığını da tam oturtamaz. Ne demek istiyorum? Biraz açayım isterseniz. Evet. Mesela benim bedensel maddi donanımlarım var. Beden donanımlarım. El, kol, bacak, kafa. Bunun dışında bunlara binaen bazı ruhsal donanımlarım da var benim. Mesela beyin, itirak, şuur, basiret ya da hafıza akıl Şimdi ben akıl mıyım? salt akıl mıyım yani? düşünüyordum yani ben akıl değilim akıl bana ait bir donanım bütününün bir parçası ben hafıza mıyım? hafıza bana ait bir bütün donanımın içerisine bir birim bedenim sistemati içerisine bakıyorum ben yalnızca kol olabilir miyim? bacak olabilir miyim? İşte ve dışta donanımlar var benim. Bu işteki dıştaki donanımların neresindeyim ben? Kimim ben yani? Kimim ki bunları kullanabiliyorum? Şöyle söyleyeyim, insan en temelde içinde gelen sesler vardır. Görüntüler vardır. Bir şeyler izler. Bir şeyler dinler. Kimse yokken dışarıdan hiçbir ses gelmediği halde kendi kendisineyken bile iç dünyasındaki sinema ve filmi izler. Peki, iş dünyamdan gelen bu sesleri ve görüntüleri izleyen bensem ben kimim? Bunları ben izlerim yani. Akıl, kavramlar arasındaki bağı yapan bir kurumdur. Hafıza, geçmişle alakalı bir depodur. Hafıza yoksa, geçmiş yoktur. Alın hafızayı, geçmişiniz biter. Anda yaşarsınız. İçteki ve dıştaki donanımlarda kendi yerimi bulma çabasıydı ya. Yani ilk çıkış noktalarımdan bir tanesi buydu. Bu bendeki bu süreç yaratılan her varlıkta da aynıydı. Her insanda, insan olarak konuşuyorum, varlıktan biraz daha sıyrılalım, insana gelelim, özele. Her insanda bu süreç gerçekleşiyordu. Zihinsel anlamda, fiziksel anlamda ve ruhsal anlamda bunlar gerçekleşiyordu. O zaman biz kişisel gelişim anlamında öyle bir yere gelmeliyiz ki evrensel bir işleyişi deşifre etmeliyiz. Her insanda işleyen bir sistem olduğunu ve bu sistemin derininde nasıl işlediğini fark edip insanlara bu şekilde faydalı olmalıydık. O yüzden ben yola çıkmıştım. Kişisel gelişim beni bir yere kadar taşıdı. Bilgilere şartlanmadan kilitlenmeden objektif bakma duasıyla yola çıktığım için her bilgiye açık oldum her bilgiden bir şeyler almaya çalıştım. Daha sonra da bu bilgiler ışığında yeni bir sistem geliştirmeye çalışıyoruz şu anda. Bu sistem tamamen kişinin kendisi evren ve evreni yaratıcısıyla olan iletişimini deşifre etmeye yönelik. Mesela şu anda müthiş bir derecede kavram kargaşası var. İnsanların zihni, gönlü tamamen farklı şeylerle dolduruluyor. Az önce de dediğim gibi mesela her insanın temelinde işleyen sistem nedir? Önce bunu deşifre etmemiz gerekiyor. Bunu deşifre ederken de açık ve net bir şey söylemek gerekiyor. Bizi, bize kim tanıtabilir? Eğer biz kendimizi tanımayı bir başka birilerine bırakırsak, şahısların kendi disiplinilerini, kendi ticari kaygılarından oluşturduğu öğretilere kendimizi bırakırsa büyük bir pazarın içerisine düşeriz. Bu pazar içerisinde de kurs kurs gezeriz kendimizi tanımak için. Ama bir kişi hakikaten samimi bir şekilde kendisini tanımak istiyor ise kendisini yaratan, yaratıcının onu kendisine nasıl tanıttığına bakması gerekiyor. Yani bir cihazı, makineyi yapan bilir. Bizim yaratıcımız Bizi Kur'an'da nasıl tanıtıyor? Hangi sistematikte tanınabiliyoruz biz? Ona baktığımız zaman az önce de bahsettiğimiz her insanda işleyen evrensel işleyiş ne? Kur'an insana abd diyor isim olarak. Abd. Abd. Abd demek itaat eden demek. Türkçe kelime karşılığı. İtaat eden demek. Ben bir abdim. Sen bir aptsin. Yaratılan her varlık bir apttır. Her varlık kesintisiz itaat edendir. Ben madem kesintisiz itaat edenim ve böyle tanıtıyor bana yaratıcı, o zaman kişi şu soruyu sorması gerekiyor: Ben kime itaat ediyorum? Kime itaat ettiğimin cevabını da ben Kur'an'da bulurum. Şimdi bu apt kavramını biraz açalım. Ne demek? Kesintisiz ab demek. Mesela gökyüzünün programına bir bakalım. İnsanı çekin. Herkes kendisini çeksin. Tek kendisiyle evrene bir baksın. Şu an evrene bakıyoruz. Mustafa hocam mesela sen ve evren var. Sen ve evren. Diğer insanları düşünme. Kalabalık olduğumuz için sıkıntı çekiyoruz zaten. Yalnız sen kendini. Kendini ve evreni düşün. Şu anda evrendeki her şey, kainattaki her şey itaat üzeredir. Her şey. Gezegenler kendi arasında müthiş bir sistematik itaat içerisindedir. Çekirdeğe bakın, ağaç olma sürecine, bir meyveye bakın, sulara, okyanuslara bakın, içerisindeki hayvanlara bakın, dengeye bakın, hepsi... ...programının gerektirdiği şekilde itaatini ortaya koyar. Canlı, cansız, hareket eden, bakın... ...cansız dediğimiz zaman, ölü hücrelerden oluşmuş, çok temelinde atom altı parçacıklarında da hareket sergiliyordur. Var olan her şey. Sorunuz var mı? İtaat eden kavramı üzerine. Evet. İtaat eden derken... Hani insanın özel bir durumu söz konusu değil mi? Hani cüz'i irade olayı. Onu anlatacaktım zaten. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim. E, i̇nsana gelelim. İnsan yapısına gelelim. Yani size gelelim. Bütün gezegenleri, taşı, toprağı her şeyi düşündük değil mi? Sizin dışınızdaki her şeyi düşündük. Kendimizin dışındaki her şeyi düşünelim. Ağaçlardan, bulutlardan, yağmurlardan tutun da Tabiattaki her şeyi düşünün. Ve bunların kesintisiz itaatini ortaya koyduğunu göreceğiz. Her kışın ağacın durumuna bakın. Her yazın ağacın durumuna bakın. Nasıl programlandığı gibi kaybolup tekrar gelir. Güneşe bakın. Diğer ürünlere bakın. Suya bakın. Biraz daha birimleştirelim. Kendimize gelelim. Kendi bedenimizde bakın kendi bedenimizdeki bütün uzuvlarımızı gözden geçirelim dişimize bakalım, böbreğimize bakalım, faaliyetine ne kadar etkimiz var kalbimize bakalım durdurabiliyor muyuz çalışması bizim elimimizde mi akciğere bakalım nefes alma olayını Allah bize bıraksaydı günde en az 10 defa boğulurduk, kaç 10 sistemate bakın gözümüzü kırpma olayımızdaki hikmete, burnumuza kulağımıza Bunların hangi birisi bizim isteğimizle itaat ediyor? Derinindeki itaati kastediyorum. Müdahale edemiyoruz. Hadi üç dakika nefes alma diyeyim ben sana. Seninle alakalı değil çünkü yani. O biz habersizken program işliyor yani. Beden büyüyor. O zaman bütünün içerisinde irademizde olan kendi isteğimizle yönetebileceğimiz bir birim ünitemiz var. Orayı mı kullanabiliyoruz sadece? Bunu mu anlıyoruz? Düzli irade olayına gelmeden önce ben biraz daha Tabii. mevzuyu inceltmeye çalışayım. Şimdi bedenimizdeki bu bütün donanımlar ama bakın bedenimizdeki derken yüzeysel de alabilirsiniz. Şimdi dedim kaştan, gözden, dişten örnek verdik. İçe girelim biraz daha. Biraz daha içe girelim. Beyne gelelim. Beynin kendi içerisindeki fonksiyonlara gelelim. Hafıza. Hafıza ne kadar senin elinde, benim elimde. Ruhsal bir donanımdır bu. Hafızayı ele, elle alamazsınız, gözle göremezsiniz. Ama depolar. 20 yıl önceki bilgi hala nasıl orada duruyor? Oradadır o yani. O görevini devam ettirir. Hafıza kendi üzerine düşen itaati şudur. Allah yarattığı hafızaya demiştir ki, senin işlevin bu, o işlevini yapar. Hafıza, depolama yeridir. Akıl, kavramlar arasındaki bağı kurma özelliğimizdir. Bu, bizim programladığımız bir özellik değil, bize verilen bir özelliktir. Düşünmek, şuur. Şimdi, ister beden donanımlarımıza bakalım... İster çok derinden ruhsal donanımlarımıza bakalım. Hepsi itaat içerisinde. Bakın hepsi kendi yaratılışının itaatini ortaya koyuyor. Peki o zaman evren itaat ediyor. Beden itaat ediyor. Bedenin bir adım ötesindeki ruhsal güçlerimiz itaat ediyor. İşte cüzzi irade dediğimiz bir bilinç var. Cüzzi iradenin de bir itaati söz konusu. Hangi anlamda yaratıcı bu bütün itaatin içerisinde cüzi iradeye diyor ki sana bir alan koydum ben. Yaratıcı yaratırken ve yaşatırken ve yönetirken yaratma bizim elimizde değil, yaşatma da bizim elimizde değil. Bunlara karışamıyoruz. Ama diyor ki sana verdiklerimin yönetiminden çok cüzi bir alanım var senin. Cüzi bir alanım. Orayı da benim senden istediğim gibi yönetmen istiyorum. Mesela sana hafızayı programladım, verdim ben. Ama hafızayı nasıl dolduracağını sen bilir belirlersin. Sana aklı verdim. Aklı hangi doğrultuda kullanacağını, diğer uzullarını da hangi doğrultuda kullanacağını özgürlüğü, artık nasıl, ne kadar bir özgürlükse, onu sana bırakıyor. O alanı sana bırakıyor. O bıraktığı alanda da senden ne istediğini yine bildiriyor. Yani doğru olan şudur, benim rızam bu şekilde davranmandır diyor, tavsiye ediyor yani Yüce Yaratıcı. Ama seni oraya zorunlu kılmıyor, serbest bırakıyor, seçme durumu söz konusu olduğu için sonuç olmalı? Yani bir test varsa bir yerde, yani bir sınav gibi, bir sonuç da olmalı gibi. Nedir? Yani bu namurat nedir? Allahu Teala bizi bir donanımın içerisine getiriyor. Evreni kendi hizmetine veriyor insanın. Yaşama baktığımız zaman evrene baktığımız zaman bunların hepsinin insanın hizmetinde olduğunu görürüz. Mesela elma, bir ayvanın tadını bilmez. Bir çilek Karpuzun tadını bilmez. Hepsi tatlıdır ama tatlarını anlama özelliğini Allah insana vermiştir. Dili insana vermiştir. Dilin o tadını algılayacak beyni insana vermiştir. Bunların hepsini deşifre edecek mekanizma bizdedir. Aynen böyle olduğu gibi kainat kitabında evren kitabını okuyabilecek donanım olan aklı da bize vermiştir. O yüzden kişi yalnızca tercih edebilme özelliğidir. En derinde. Ne dedik? En derine inelim. En derine. Bernem'e boylan bir müzikle devam ediyor. Zeynbi ve Abdul Malik Ahmet'in ortak bir çalışması bu ayet. How I live oh, I don't care This is who I am This is me Nothing everything Can't you see Who I am just let me be Cause like it all night, but God love me Who I am Elle ve boyla He said she said they all did What's expected of them all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 repoyla beyond the body that you see there's so much more to me and i feel best when my soul is free this is who i am this is me nothing ever truly can't you see who i am just let me be 'Cause like it on out the sky loves me who i am this is me Everything, everything, can't you see who I am? Just let me be, cause I like it all now, God loves me, who I am, who I am. And then they, boil they tell me this is the way that I need to be formed If I continue to stray, I'm gonna start up a storm Wear this, drive it. that, like this, nap it it. that Don't dare lose track, or you'll fall way back But, But if my lord, lord loves, loves me, me, then I know I'm free You can say what you please, just, just let me be me. I know if I'm real and it's not a disguise You'll love who I am if you open up your eyes I insist that you see, I ain't, I ain't a mystery Who I wish to be no, this is me this is what's true within Come and look again look the skin no, this is who I am This is who I am This is me Nothing everything you see Who I am Just let me be like it But God loves me Who I am Who I am Who I am Ellem ve boylan Whoa. This is who I am This is me. Nothing, everything. Can't you see who I, like I, I, I am? Just let me be. 'Cause like it or not, but God loves me. Who I, I am? Yeah. This is me. Nothing, everything. Can't I you am. see who I am? Just let me be. 'Cause like it or not, God loves me. Who I am? Yeah. Can't you see? My soul is free, is who who is me my see? Nothing, you see? Who I, I am. am, just let me be, cause like it or not, but God loves me. Who is I am, who, I am. who I am, I am. who I am. Is my soul. Is free. This is who I am, this is me, nothing, everything, can't you see? Get on up Boylam 40 Aralık 2011 Bitti. sen kalınız. Ellerim ve boylam